123. Bölüm Nadir Yahudileri Medine'den ayrılırken güle oynaya geçip gitmişlerdi. Ellerinde dev, dudaklarında şarkı, yüzlerinde sevinç vardı. Yıllardır içinde pineklediği kulübeyi terk eden ve yeni yaptırdığı köşke taşınan insanlar gibiydiler. Görenlerin zihinlerine ''Çoktandır bu derece neşeli insanlar görmüş değildik'' düşüncesini mıhlayacak bir görüntü sergilemişlerdi. Ama onların içleri de böyle değildi. Kan ağlayan gönüllerin sahibiydiler. Bir ömür boyu binbir hatırayla sahip oldukları yurtlarını bırakıp gitmenin acısıyla yüklüydüler. Gülen gözlerin altında gıcırdayan dişler vardı. Nitekim bir müddet yürüdükten sonra sevinç gösterileri tamamlanmış, şarkı söyleyen dudakların arasından yakası çözülmemiş küfürler fışkırmıştı. Onları bu halde gören bir insanın, ''Bunlar şimdi Medine'den güle oynaya geçen Yahudilerdi.'' demesi imkansızdı. Elbet üzüntülü olacaklardı. ''Teşekkür ederiz sana ey Muhammed. Çoktandır gidelim.'' diyorduk. ''Sebep oldun bari.'' demeleri beklenemezdi. İçlerinde bitip tükenmek bilmeyen bir haset vardı. Fahri kainat efendimizin son peygamber olduğunu bile bile iman etmelerine engel olan bu hasetti. Sürgün olayı bu hasetin üzerine sadece tuz biber ekmişti. Bir gün Ebu Süfyan'ın 2000 kişilik bir orduyla Bedir'e doğru yürüdüğü haberini aldılar. O gün Yahudiler için adeta bir bayram oldu. Uhud'da kazanılan zaferin ikinci defa kazanılacağından şüphe etmiyorlardı. Bu zaferle Kureyşliler Yahudilerin de intikamını almış olacaklardı. Aradan birkaç gün geçti. İkinci bir haber aldılar. Ebu Süfyan... Bedir'e varmadan Mecenneden geri dönmüştü. Suratlar bir karış oldu. Beslenen ümitler kursaklarda kaldı. Medine'yi terk edeli beri yüreklerde biriken acılar katmerleşti. Bu derdin bir çaresi olmalı. Yüreklere su serpecek, yüz güldürecek işler de yapılmalıydı. Nadir Yahudilerinin ileri gelenleri toplandılar. Bunlar Selam bin Ebi Hukayk, Huyey bin Ahtab, Kinane bin Rebi, Hevze bin Kaiz, Ebu Ammar gibi kişilerdi. Bunların içinde Vail kabilesinden olanlar da vardı. Uzun sürmeyen bir görüşmeden sonra Mekke'ye kadar gitmeye müşrikleri kışkırtmaya karar verdiler. Ebu Süfyan Yahudi misafirlerini memnuniyetle karşıladı. İkramlarda bulundu. Çok geçmeden ortak dertten bahis açıldı. Ortak düşman hakkında ileri geri sözler söylendi. Bu Süfyan, eline geçirdiği fırsatı değerlendirmekten aciz bir kişi değildi. ''Ey ulu kişiler'' dedi. ''Siz Muhammed'i ve arkadaşlarını yakından tanıyorsunuz. Biz de bildiğiniz insanlarız. Din kitaplarınızdan öğrendiğiniz bilgilere dayanarak hakkımızla hükmü siz verin. Sözün doğrusunu söyleyin. Anlaşamadığımız bu din konusunda biz mi haklıyız yoksa Muhammed mi haklıdır?'' ''Ne hakperest adam.'' Ne adaletsever bir kişi. Sen bu konuda vicdanını hakem yaparsan doğru bir hükme ulaşmak için fazla beklemene ihtiyaç kalmaz ey Ebu Süfyan. Şayet bu mecliste vicdanlar konuşsaydı, şayet bu toplantıda hak ve adalet duygusu hakim olsaydı ona söylenecek söz buydu. Karşısında şarap kadehlerini yuvarlayan bu sözü söyleyecek kabiliyette olmayınca iş kolaylaşıyor... Ve Ebu Süfyan samimi bir ifadeyle bunu soracak derecede riyakar ve arsız olabiliyordu. Fakat onların geliş maksatları belliydi. Cevap zaten hazırdı. İlim ve irfan adına konuşan, hakkı ve hakikati dile getiren bir tavırla verildi cevap. ''Sizin dininiz, onun dininden daha hayırlıdır. Siz de hakka ve adalete ondan daha yakın ve daha layık insanlarsınız.'' Bu doğru söze kim ne diyebilirdi? İşte yıllardır ilim ehli diye bilinen insanların verdikleri hüküm. Uzun bir ömrün kazandırdığı bin bir tecrübe, yıllar yılı din kitapları üzerinde çalışmanın kazandırdığı ilim bu sonuca varıyor ve kendilerini haklı çıkarıyorsa artık uzun sözene hacet. Bu işi bir de cahillere soralım diyecek halleri yok ki. Hem bu adamlar Muhammed'i ve onun getirdiği dini de inceden inceye gözden geçirmiş, hak din olduğunu yahut olmadığını tartışmış olmalılar. Şahit hak dini olsa herkesten önce kendileri onun dinini kabul etmez mi? Görüşmenin ilk bölümü böyle ağız tadı içinde tamamlandı. Her iki taraf da bu görüşmeden memnundu. Kararlar kısa zamanda alınmıştı. Çünkü düşman aynı düşman, hedef aynı hedefti. Bundan sonra Medine'yi ve Müslümanları hedef alan bir muharebenin lüzumu üzerinde duruldu. Fakat bu muharebe, birkaç Müslümanın öldürülmesi, alelacele bir zafer kazanılması anlamında bir savaş olmamalıydı. Böyle bir savaş, onları yollarından geri koymaz, belki de gayretlerini artırır, dini duygularını kamçılardı. Bu defa son ve kesin darbe vurulmalı. Yeryüzünde Muhammed ismi ve Muhammed'in dini diye bir şey kalmamalı. Yapılacak savaşın hedefi bundan başkası olmamalı. Bu teklif itirazsız kabul edildi. Fakat böyle bir sonuca varabilmek için her zamankinden daha güçlü olmalıyız. Dostlarımız bize yardımcı olmalı. Bu iş sadece Kureyş'ten beklenmemelidir. Tamam, bu yolda sizi sonuna kadar desteklemek bizim de boynumuzun borcudur. Kalkın öyleyse yemin etmeye. Hep birlikte kalktılar. Kabe'nin örtüsünün altına girdiler. Gözlerini Kabe'ye dayadılar. Muhammed'e karşı tek vücut halinde birbirine yardım ede ede çarpışmak üzere her bir yemin etti. Ebu Süfyan da gelen Yahudiler de yapılan bu anlaşmadan memnundu. Bu işin sonu mutlaka kesin bir zaferle sona ererdi. İyi ki Bedir'e varmadan dönmüşüz diyordu Ebu Süfyan. Yoksa pek muhtemel bir mağlubiyet bizi bekliyordu. Resulullah Efendimizin kalbine indirilen ayetlerde bu konu başka bir yönden ele alınmaktaydı. Görmedin mi kendilerine kitaptan nasip verilenleri? Ki onlar puta ve batıl olanlara inanıyorlar. Kafir olanlar hakkında da ''Bunlar iman edenlerden daha doğru yoldadır.'' diyorlar. Onlar Allah'ın lanet ettiği insanlardır. Allah bir kimseye lanet ederse onun için hiçbir yardımcı bulamazsın. Yahudiler birkaç gün Mekkelilerin şeref misafiri olduktan sonra ayrıldılar. Samimi duygular içinde uğurlandılar. Gatafan kabilesi onları izzet ve ikramla karşıladı. Meselenin enine boyuna anlatılmasına lüzum kalmadan, orada da teklifler kabul edildi. Daha sonra civar kabileler birer birer gezildi, dolaşıldı. Gittikleri yerlerde görülen rağbet, ileride kazanılacak zaferin küçümsenmeyeceğini göstermekteydi. Hazırlanan birlikler Mekke'ye doğru akın etmeye başladı. Ekilen fitne tohumlarının, bu derece güzel meyve vermesi, müçriklerin göğüslerini kabartıyor, aferin şu Yahudilere demekten kendilerini alamıyorlardı. Haber Medine'ye ulaştı. Bedir ve Uhud'daki orduları çok çok geride bırakan bir kuvvetin yola çıkmak üzere olduğu öğrenildi. Uhud muharebesi öncesinde Resulullah Efendimizin emir ve tavsiyelerine rağmen düşmanla dışarıda savaşma kararı almanın getirdiği feci sonuç bilindiğinden bu defaki görüşmede daha ihtiyatlı davranmak lazım olduğu ve ona göre hareket edildiği fark ediliyordu. Hürriyetini yeni elde eden ve bütün zamanını Peygamberler İmamı'nın yanında ve hizmetinde geçirme aşkıyla yanıp tutuşan Selman yani bir Allah! Bizim ülkemizde şehrin etrafına hendek kazılarak Müdafaa yolu tutuldu olur, dedi. Yepyeni ve Arapların bilmediği bir savunma harbi olurdu bu. Karar böyle verildi. Derhal kazı işi başladı. Zaman az, yapılacak iş çoktu. Müminlerden bir kısmı kazıyor, bir kısım kazılan toprağa taşıyordu. Peygamber Efendimiz de toprak taşımak suretiyle bizzat çalışıyorlardı. Onu toza toprağa bulanmış haliyle ter döke döke çalışırken görenler bu hatıralarını yıllarca sonra bile hala görürcesini anlatmışlardır. Sabahın erken saatlerinden başlayan kazı akşama kadar devam ediyordu. Peygamberler İmamı Efendimiz çalışanları gayrete getirmek için Allah'ım gerçek hayatı ancak ahiret hayatıdır. Ensarı da muhaciride sen bağışla anlamına gelen bir beyti okuyor okurken de kan ter içinde çalışanlara gülümseyerek bakıyorlardı. Onlar peygamberlerin en büyüğüne bir başka bir karşılık veriyorlardı. Biz hayatta oldukça cihat etmek üzere Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'a bağlılık sözü vermiş kimseleriz. Bazen büyükler büyüğü Efendimiz okuduğu beytin kelimelerini değiştiriyor, bezneni, kafiyesini bozuyor. Allah'ım, ücret ahiret ücretidir. Ensara da, muhacirlere de bereketli ücret ver diyor. Müminler bu defa, biz hayatta kaldıkça, İslam dininde daim olmak üzere, Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'a, bağlılık sözü verdik, beytiyle karşılık veriyorlardı. Resulullah Efendimiz, bazen Abdullah bin Rebaha'nın bir beytini okuyordu. Allah'ım, ''Sen olmasan hidayet yolunu bulamaz, sadaka vermez, namaz kılmazdık. Üzerimize huzur ve sükunet indir. Düşmanla karşılaşırsak ayaklarımıza sebat, kalplerimize metanet ver. Onlar bize karşı haksız davrandılar, fitne çıkarmak istediler. Biz ise o fitneden çekindik ve uzak kaldık.'' Peygamber Efendimiz, ''Çekindik ve uzak kaldık'' anlamına gelen en sondaki ebeyna kelimesini söylerken özellikle sesini yükseltiyor, ebeyna diye diyordu Kazı esnasında ortaya çıkan bir kayanın parçalanması mümkün olmamış, müminler bütün çabalarına rağmen aciz kalmışlardı. Nebi Ekrem Efendimiz bitkin bir vaziyette karşısında duran adama baktı. Ey Allah'ın peygamberi! Bir kayayla karşılaştık. Kollarımız kırıldı fakat parçalamaya güç yetiremedik. Ben ineyim. Ve Resulullah Efendimiz hendeğe indiler. Elini aldığı külüngü şiddetle indirdi. Kaya kül ufak verdi. Bir başka rivayette bu kayaya üç vuruşla parçaladığı, her birinde sırayla Yemen, Şam, İran taraflarını Allah'ın kendine açtığını, fethedileceğini söylediği anlatılır. Hava soğuk. İş zor, yiyecek kıttı. Bu şartlar altında da olsa müminler canla başla çalışırken münafıklar ya çalışır gibi yapıyor yahut birer ikişer savuşuyorlardı. Müminler pek lüzumlu olduğu takdirde geliyor, peygamber efendimize doğru marz ediyor, izin alıyorlardı. Bu arada Yüce Mevla'nın mukaddes vahyini taşıyan cibril ile Emin, peygamberler sultan efendimize şu ayetleri ulaştırdı. Müminler hiç şüphe yok ki Allah'a ve Peygamberine inanan kimselerdir. Müşterek bir iş üzere Resulullah'la beraber oldukları zaman ondan izin almadan ayrılıp gitmezler. Ya Muhammed senden izin alanlar Allah'a ve Resulüne inanan kimselerdir. Onlar senden izin istediklerinde dilediğine izin ver ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Hiç şüphe yok ki Allah bağışlayıcıdır. Merhametlidir. Peygamberin çağırmasını aranızda birbirinizin diğerini çağırması gibi tutmayın. Yahya, peygamberi herhangi birinizi çağırdığınız gibi laubali şekilde seslenerek çağırmayın. Allah, sizden gizlene gizlene sıvışıp gidenleri biliyor. O'nun emrine aykırı davrananlar kendilerine bir belanın çarpmasından yahut Acı bir azabın gelip çatmasından sakınsınlar. İyi bilin ki göklerde ve yerde olanlar hep Allah'a aittir. O sizin neleri yapmakta olduğunuzu biliyor. Allah'ın huzuruna döndürüldükleri kıyamet gününde ise neleri yaptıklarını onlara haber verecektir. Allah her şeyi bilendir. Yeni evli bir delikanlı geldi. ''Ey Allah'ın peygamberi, izin verirsen evime kadar gideceğim.'' dedi. Resulullah Efendimiz bu isteği kabul ettiler. O giderken ''Allah'ım, Cabir'i bağışlamanı dilerim.'' anlamında bir dua Yüce Mevla'ya yöneldi. Çünkü gelen ayette Resulullah Efendimiz'e böyle dua etmesi emri verilmekteydi. Cabir evine geldi. ''Hanım, Resulullah Efendimiz'in son derece aç olduğunu fark ettim. Evde yiyecek ne var?'' Bir miktar arpa ve bir oğlak. Cabir oğlağı kesti. Arpayı öğüttü. Eti pişirmek üzere ocağa koydular. Dönüp geldi. Ey Allah'ın peygamberi! Ufak tefek yiyecek hazırladım. Buyur gidelim. Yanına bir iki arkadaş alabilirsin dedi. Cabir bu sözleri fısıldar gibi söylemişti. Neler hazırladın ey Cabir? Cabir evdeki hazırlığı anlattı. Hem çok hem de hoş. Hemen hanımının yanına var. Ben gelmeden... ''Et'i ocaktan indirmesin, ekmeği fırından çıkarmasın dedi. Sonra orada çalışanlara döndü, yüksek sesle. ''Kalkın, Cabir ziyafet hazırlamış, sizi davet ediyor.'' diye seslendi. Bu ilanı duyan Cabir'in alnına ter yürüdü. Kulaklarına inanamıyordu. Kimselerin duymaması için fısıldı halinde anlattığı bu küçük çaptaki davetin, herkese duyulacağını hayalinden bile geçirmiş değildi. O anda, Neleri duyduğunu, düşündüğünü bile fark edecek durumda değildi. Fakat bir defa bu davet yapılmıştı. Ayağa kalkıp, "Hayır, ben sizi davet etmiyorum. Böyle bir şey yok." diye bağıramazdı. Oradan ayrıldı ve evine geldi. Heyecandan boğulacak gibiydi. "Hanım, rezil ve rüsfay olduğunu bilesin. Resulullah Efendimiz bütün Hendek halkını Muhacir ve Ensar'ıyla birlikte getiriyor." dedi. "Yemeğimizin ne kadar olduğunu sordum efendimiz." Evet sordu. O halde telaşa lüzum yok. Allah ve Resulü neler yapacağını bizden iyi bilir. Bu cevap Cabir'deki telaşı hafifletti. Evlenirken gün görmüş, tecrübeli, kız kardeşlerini annelik yapabilecek bir hanım almayı düşünmüştü. Bu düşüncesinin meyvesini şimdi alıyordu. Bu kadar misafir karşısında ne yapacağını şaşırmış haldeyken bu durumu hanımının büyük bir tevekkülle karşılamış olması o zaman verdiği kararın pek isabetli olduğunu gösteriyordu. Biraz sonra sayısı 800'ü yüzü aşan açlıktan çıkmış bir topluluğun Peygamber Efendimizin ardında Cabir'in evine doğru yürüyüşe geçtiği görüldü. Efendimiz kadına ''Sen bana yardım et, ekmek yapacak bir kadın çağır ve eti bana bırak.'' dedi. Gelen kadının yardımıyla pişirilen ekmekler Resulullah Efendimiz'e veriliyor, Nebiler servet Efendimiz de ekmeğin üzerine et koyarak arkadaşlarına uzatıyordu. Böyle devam etti ziyafet. Birer birer Resulullah Efendimiz'in önüne gelen ve nasibini alanlar memnuniyetle bir kenara çekiliyor, karnını doyuruyorlardı. İş böyle devam edip giderken Cabir'in gözlerinde de ayrı bir neşe okunuyordu. Gelenlerin her biri doymuş fakat et de ekmek de olduğu gibi kalmıştı. Kazan hala ilk defa kazan hala ilk defa dolduruldu halini muhafaza etmekteydi. Ziyafet bittikten sonra Resulullah Efendimiz Cabir'in hanımına döndü. "Bunları da sen ye, komşularına ikram et." dediler. Et o gün akşama kadar devamlı olarak kapı sayma komşulara dağıtıldı. Ziyafetin sona ermesiyle birlikte işçiler tekrar kazı işine devam etmek üzere hendeye doğru yola koyuldular. Aydına Doğru programımızın 123. bölümünü dinlediniz.